1567 numaralı konu, Resulü Ekrem'in, insanların en bahili en cimrisi o kimsedir ki onun yanında ismim geçiyor, benim üzerime selavat getirmiyor, şeklindeki hadisi, Ebu Zer, radiyallahu anha, şöyle anlatıyor, bir gün çıkıp Hz. Peygamber'in yanına vardım, Hazreti Peygamber sahabileriyle oturmaktaydı, bir ara, size insanların en cimrisini haber vereyim mi, diye sordular, sahabilerin, evet, demeleri üzerine de şunları söylediler, İnsanların en cimrisi yanında adım geçtiği halde bana salavat getirmeyen kişidir.